Bizimize getiriyorsunuz. O bizim zayıflarımızı batıl şeylerle kandırıyor, onları batıl şeylere davet ediyor. Siz ikinize gelince, Esat ve Mus bundan sonra bizim himayemizi göremeyeceksiniz. Dedi. Sonra onlar ikinci kez yine merek kuyusuna veya yakınına geldiler. Saat bin muazza ikinci kez haber verildi. Fakat bu sefer daha yumuşak bir tehdit savurdu. Esat onun bu yumuşaklığını görünceye dayımın oğlu, onun sözünü dinle. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürsen reddet. Hayır iş.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 bu surette bu mahalle tamamı müslüman olan ensar mahallelerinin ilki oldu bundan sonra da musab bin umeyy mekkeye hazreti peygambere döndü